İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Merhabalar İzel Bey günaydın. Günaydın özdeş kutlarım. nihayet özellik ilan etti rahatsızlık. <gülüyor> evet, evet, çok memnun olduğumu <gülüyor> söyleyemeyeceğim bu durumdan ama. <gülüyor> Niye? Bir buçuk saat fena mı? Bir buçuk saat başına. tek başına konuşmak biraz <gülüyor> zor oluyormuş. Zor mu oluyor? Evet. Peki elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şey <gülüyor> evet, çok sevinirim. <gülüyor> e, bu haftaki ana konumuz var e, işlediğim e, işlediğiniz karikatürlerle. Biri NATO, diğeri de iklim tabi. E, i̇klim. Evet. Yabancısı olmadığımız bir konu. <gülüyor> Aslında her ikisinin de ortak yanları, ikisinin de sıcak mı? Sıcak yani böyle bayağı sıcak olmaları. NATO ile başlayalım istersen. Tabii. E, i̇lk karikatür e, KAL imzasıyla çizer çok usta bir karikatürcü, bayan. E, Kevin Kallagör. E, onun Ekonomist Dergisi'nde yayınlanan e, karikatürün merkezinde harika böyle muazzam bir savaş makinesi görüyoruz. Hani tanklarda olduğu gibi bunun da panikleri var. Ya aslında ben buna büyük devasa bir tank diyeceğim ama e, o bilindik tanklardan farklı olarak çok daha büyük ve üzerinde e, sayamadığım kadar füze, namlu roketler falan var. Muhtemelen nükleer e, başlıkları falan da vardır roketlerin. <gülüyor> i̇şte bu e, devasa, e, tuhaf, garip e, savaş aracının önünde bekleyen iki kişi var. ...onlardan biri parmağıyla aygıtı işaret ediyor ve diğerine de durumu açıklıyor. Bu bir oyun bozan diyor. Putin köhnemiş bir aygıtı muazzam bir makineye dönüştürdü. Arkadaşı da soruyor adı nedir? Cevap NATO. Şimdi <gülüyor> e, evet yani Kevin Kallagor gerçekten... E, çok önemli bir gerçeğe parmak basmış oluyor burada. İkinci Soğuk e, Savaş döneminden sonra özellikle de 91'deki 91 benim için çok şey ifade ediyor. Karikatüre o tarihte başladım ben 40 yaşındaydım. E, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Varşova Pak'tının son bulması falan. E, ve o büyük bir çalkantı döneminde. Tabi tabi. Duvarın yıkılmasından sonra 89'da yıkılmıştı duvar. Ardından işte e, Sovyetler'de Kuzey Amerika e, ve Avrupa için e, tamamen tehdit olmaktan e, çıkmıştı. Öyle olunca da NATO işlevini e, yitirmişti. Yani e, sürekli o tarihten itibaren NATO'nun NATO kimliği yani Kuzey Atlantik Paktı'nın e, varoluş amacı e, sürekli sorgulanıyordu falan. E, fakat bu arada e, nasıl olduysa NATO bir e, genişleme politikası izledi. Ve 2000'lere geldiğimizde eski Doğu blok ülkelerinin NATO'ya girmeleri falan sağlandı. Daha ki işte Ukrayna'ya el kadar NATO. Evet. Dananın dananı kuyruğunu koptu diye, diyebiliriz değil mi? Ee, Putin'in arada... Evet. Şey Özür dilerim. Mesela... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıkça sözü vardı. Ukrayna Savaşı başlamazdan 2 yıl önce... NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti yani evet. NATO artık bir araya gelemeyen bir oluşum farklı çıkarları sahip kutuplardan oluşuyor dolayısıyla bir tür da yani dağılmamıştı tabii de beyin ölümü gerçekleşti bir ortaklaşa tavır alamıyor hiçbir konuda ama, ama ne oldu evet Putin <gülüyor> oldu? birleştirdi Putin evet birleştirdi Bey, beyin ameliyatı Böylelikle. yaptı öyleyse <gülüyor> aynen köhnemiş, eskimiş, o işlevi sorgulanan Kuzey Atlantik Paktı'nın yeniden böyle hayata dönmesini sağladı. Bunlar tabii bizim izlenimiz biz böyle basit yüzeysel yorumlarım. Fakat yani karikatürcü, kalın çizdiği o korkunç savaş makinesi resmi betimlemesi gerçekten de benim düşüncelerimi yansıtıyor. Galiba seninkileri de anladım kendi. Ee, Hayati Boyacıoğlu, o e, her zaman yaptığı gibi meseleye daha yerel bir gözle bakıyor. E, Hayati'nin karesinde, e, ben çok biliyorum Hayati'nin karikatürlerini, böyle beni neşelendiriyor e, her defasında. Bu karesinde de mahallenin bankında oturarak sohbet eden e, iki e, hanım görüyoruz, iki kadıncağız, memleketim kadınları bunlar. Hayati'nin tiplemeleri, e, kendi aralarında konuşurken genellikle... Gazete manşetleri üzerine e, son derece basit yorumlarda bulunlar. belki de televizyon haberleri üzerine değil. E, ve bu yorumlar e, kısacık cümlelerden oluşur fakat okuru da tam böyle can evinden vurur. Bu karikatürde de böyle balkta oturan ve elinde şişlerle örgü örmekte olan hanımefendi yanında oturan komşusuna şöyle tuhaf bir soru yöneltiyor. NATO'dan AB'ye yatay geçiş mümkün mü? komşunun mantığı, daha doğrusu yanıtı son derece mantıklı. E taban puanları eşitse olabilir. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> yani hayatı boyacılığın mizah gözünden yurdum insanının dünya meselelerine bakışı işte böyle. Ya sahi, NATO'dan Avrupa Birliği'ne geçiş yapmak mümkün olabilir mi Özdeş? Ne diyorsun? Ee, yani en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir talebi var. NATO'dan Avrupa Birliği üyeliğine onay vermesini istiyordu. <gülüyor> Öyle bir şey mi oldu? Ben uzak kaldı. Evet. Peki NATO demişken yine devam ediyor Biliyorsunuz edelim. İsveç A bu açıklamayı şey için yapmıştı. Biz İsveç'in NATO üyeliğine destek vermek istiyoruz. NATO üyelerinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne destek vermesini talep ediyoruz hmm. demişti de o yüzden böyle. İsveç Avrupa Birliği'ne üye mi? Evet. Evet. Hmm. <gülüyor> Ha, İsveç girince NATO'ya biz de e, karşılığında... Avrubinle girmiş sayılacağız. Evet. Sayılacağız. E, düz mantık doğru. Peki. E, Reiner, e, Reiner, daha doğrusu Haşfeld, Alman bir karikateniz. O bize daha gerçekçi bir e, tablo çizerek bizi daha doğrusu 70, 70'lerle 2020 arasındaki o 50 yıllık süreçte dünyadaki barış algısının nasıl değiştiğini... Anlatıyor karikatürüyle. Ee, şimdi bu karikatürde de protesto eylemi gerçekleştiren oldukça büyük bir kalabalık görüyoruz. Ee, bu karikatürdeki insanların hemen hepsi, hepsi daha doğrusu siyah gölgeler şeklinde ee, ona birer siluet olarak çizilmiş. Sadece iki tanesi, en öndeki iki kişi, bir kadınla bir erkek. Onların yüzlerini görebiliyoruz çünkü bunlar kendi aralarında konuşuyor olmalılar. Ee, daha doğrusu erkek yüzündeki maskeyi de silerek. Kız arkadaşına şöyle ilginç bir yorumda bulunuyor. Barış hareketi Her nasılsa bir şekilde değişti. Nasıl değişmiş? Onları da göstericilerin taşıdığı pankartlardan anlıyoruz. Hızlıca bu pankartları ben anlatmaya çalışayım. Bir pankartta kanatlarını açmış uçmakta olan beyaz barış güvercinini görüyoruz. Normalde onun ağzında bir zeytin dalı. Olmadı onu taşıttı zeytin dalı taşımalı fakat onun yerine bir savaş uçağı var güvercin e, gagasında e, bir diğer pankartta pis e, yani barış yazan bir diğer pankartta barışmak için e, el sıkışmakta olan iki el figürü tipik böyle o da bir klişedir iki el figürü e, fakat bu yerlerden bir tanesi tabancaya yani bir silaha dönüşmüş. E, yandaki bir başka pankartta bu defa daire şeklindeki o klasik bilindik e, nükleer silahsızlanmayı simgeleyen barış sembolü e, var. Onu görüyoruz. Ancak dikkatle bakınca bu sembolün merkezinden geçen dik çizgiyle e, alttaki küçük çapraz çizgiler her nasılsa onlar da birer füzeye dönüşmüş. Hatta nükleer füze muhtemelen nükleer silah, silahsızlanmayı simgelediğine göre bu figür bomblem. Ee, sağ tarafta yine aynı barış sembolünün, bu defa ortasındaki çizgilerin büyük bir hüzeye dönüştüğü e, bir pankart görüyoruz. Yine bir başka pankartta barış güvercini tekrar, bu kez ağzına bir, e, yani gagasına bir Kalashnikov geçirmiş, onunla uçuyor. En sağdaki pankartta e, yaralanan pis sözcünün altında e, Japon ya da Çin karakterleriyle yazılanları ben çözemedim. E, biliyor musun bilmiyorum ama evet. sanki lekeler Hı. böyle kılıçları falan mı andırıyor? Belki de bir şey demek istemiş onu anlayamadım tabii. Ee, evet, ve kalabalığın tam ortasında e, pankartların arasından kocaman böyle bir NATO bayrağı dalgalanıyor. Bu kadar. Olay bu. Karikatürcü Hatchfeld e, yıllar içinde dönüşümü böyle vurgulamış. 50 yılda e, açıkçası... Kendim için söylüyorum NATO'ya hayır jenerasyonundan barış için NATO jenerasyonuna geçivermişiz. Evet. Tabii İsveç'in katılma, katılmayı e, düşünüyor olması ve tarihsel evet. olarak da İsveç kamuoyunda çok yüksekte NATO karşıtlığı, savaş karşıtı, Orada Değil da mi? şu anda çoğunluk NATO'dan yana. Ve NATO ya bunu e, işte sav aslında savaşa karşı bir tür güvence olarak da e, gör görüldüğü için e, bu eğilimde de. Evet, barış için silahlanalım, barış için NATO'ya evet. girelim, barış için saldıralım. Hayda, gazamız mübarek olur. Gelelim sıcaklara. E, Gufo Caballero, e, bir, ne Meksikalı karikatürist, e, Cartoon Movement e, karikatür portalında bundan bir süre önce yer müthiş bir karikatürü var. Daha girmiştim bir gün sırası gelir diye. Ee, aslında dünyamızın şu anki durumunu çok güzel tasvir ediyor. Karikatürü şöyle anlatayım. Anlatmaya çalışayım daha doğrusu. Yuvarlak bir saat kadranı düşünün. Ee, saat kadranı diyorum. Aslında bu bir pizza da olabilir. daire şeklinde ama saat kadranı daha anlamlı oluyor. Ee, bu saat kadranındaki Akrep'le Yelkova'nın konumu saati gösteriyor tabii ve saat tam 3'e 5 kalada dursun. o saat. Yani Akrep'le 3 rakamın üzerinde yelkovan ise 11 rakamın üzerinde olsun. E, bu bu durumda biraz geometri matematik çalışacak e, çalışmamız gerekecek. Şimdi akreple yelkovanın konumu ortaya iki tane açı çıkartıyor. Dairenin 360 derece olduğu e, gerçeğinden hareketle ilk açı yani küçük olanı 105 derece, e, diğeri geri kalan e, ise 255 derece oluyor toplamam çıkarmam doğruysa. Şimdi bu derecelerle kafanızı daha fazla karıştırmayayım. Ben bu iki bölmenin içimdekileri size aktarmaya çalışayım. İlk e, küçük açı yani 11 rakamı ile 3 rakamı arasında kalan o 105 derecelik e, küçük pizza diliminde e, çeşitli muhtelif hayvanlar, canlılar, kuşlar, böcekler, insanlar da var e, bir büyük yetişkinli bir çocuk falan onları görüyorum. Bitkiler var, ağaçlar. Hepsi sıkışmış. Ee, bitkiler ve ağaçların ifadesi yoksa da hayvanlar, insanların ve diğer bütün canlıların e, büyük bir korku ve panik içinde e, baktıklarını görüyoruz. Ne, neye bakıyorlar? Kadranın diğer tarafını yani büyük e, bölüm sarmış olan alevlere bakıyorlar ve ellerinden geldiğince geri çekilmeye çalışıyorlar. Fakat bu mümkün değil çünkü yuvarlak dairenin de dışına çıkamıyorlar. E, Gufo, e, Gufo Caballero'nun e, bu karikatürü e, çok sayıda metaforla yüklü. Saat e, kadranı aslında dünyayı temsil ediyor ve aynı zamanda saati de gösteriyor e, ve dünya üzerindeki canlıların yaklaşan e, sıcaklardan e, dünyayı sarmakta olan o büyük yangından e, kendilerini koruyacak alanları ve zamanları da çok azaldığını anlatıyor. Bence çok güzel bir şekilde bunu dile getirmiş fırçasıyla, kalemiyle Gufo. World of Fire şarkısıyla açmıştık açık gazeteyi. Tam ona uygun bir karikatür. Evet, Dünya ben anlatırken yanıyor. arkada da olabilirdi mesela. <gülüyor> <of Ayer. gülüyor> evet. Devam edeyim. Fransa'da bu kesit Liberasyon gazetesinin... Coco imzasıyla çizen karikatüristi Colin Ray, ee, onun karikatürünün konusu ise o Amerika'daki sıcaklara bakmış. Ee, ve aslında karikatürde iki temel soruna birden para, e, parmak basmış. E, şimdi cumartesi günü, siz de dile getirdiğiniz e, geçen hafta, Arizona Eyaleti'nin başkenti Phoenix'te tüm zamanların en yüksek sıcaklık seviyesi, yani 48 derece kaydedilmiş. BBC Türkçe'den aldığım habere göre sıcaklıklar kuper arda, arda 16 gün boyunca 43 derecede seyretmiş ki bu da neredeyse başlı başına bir rekor sayılır. Bu arada dünyanın en sıcak yerlerinden biri olan Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nin 54 santigrat dereceyle dünyada şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı sıcaklığa ulaştığı, sıcaklığı bulduğu tahminler tahmin ediliyor. Şimdi Koko'nun e, karikatörde... en son 53,3'te kaldı sanırım pazar günü e, ölçüldü. E, 54 evet. olmadı mı? Olmadı. E, daha önce 54 derecesi Hatta vardı. Hata 54'tı. Evet, 54 geçilemedi, aşılamadı. Evet, şu ana kadar. Ağustos yakın geliyor. <gülüyor> evet, e, şimdi Koko'nun iki temel soruna parmak bastığını söylemiştim az önce. E, birincisi aşırı sıcaklar. Tamam. Zaten karikatürün başlığı da aşırı sıcaklar. ABD'de aş aşırı sıcaklar. Ee, ve bu başlığın altında çeşitli Amerikan vatandaşları, işte kadınlı, ertekli, kimisi yarı çıplak, kimisi aşırı kilolu, hatta o bez diyebilirim, ee, bazılarının ayaklarında kovboy botları var. Ve bunlar ne yapıyor? Ellerine geçirdikleri e, silahlar, tabancalarla ateş ediyorlar. Nereye ateş ediyorlar peki? Tabii ki sıcağın asıl kaynağına, asıl sorumlusuna, yani güneşe. Hatta bir tanesi iyice aşka gelmiş, galiba gelmiş Vur onu diye böyle haykırıyor. Dan dan dan diye güneşe e, basıyorlar. Sıkıyorlar. Evet e, karikatür bu. E, şapkaları yok ama. Ben, şapkaları, ben maga şapkaları falan beklerdim onlarda. Ha, maga şapkası. <gülüyor> e, Coco Fransız olduğu için ona pek dikkat edememiş galiba. <gülüyor> ama başka bir gerçek var tabi. Yani e, e, Behşet uyandıran veriler bunlar. Son 17 yılda e, bu yılın ilk yarısında daha doğrusu altı e, aylık dönemlerden daha fazla toplu katliam evet. yaşanmış. Bu e, Associated Press, e, USA Today ve Northerson Üniversitesi'nin yürüttüğü bir veri tabanına var. E, veri tabanına göre 1 Ocak'ta 30 Haziran arasında 28'den fazla toplu katliam gerçekleşmiş. Evet. Ve buna şey dahil değil, 4 Temmuz kutlamaları dahil değil. Evet. Orada da bir sürü yerde meydana gelen bir dizi ölümcül kitlesel silahlı saldırı olmuş. Yani 4 kişiden fazla insanın öldürüldüğü kitlesel saldırılar gerçekleşmiş. Doğru yani, 30 Haziran'a kadar 28 evet. toplu katlem 140 kişi ölmüş. Ardından size dediğiniz gibi 4 Temmuz'da 13 eyalette 16 silahlı saldırı gerçekleşiyor. 15 kişi ölüyor. 94 yaralı var. Yani gülüyorum ama yani 4 Temmuz bağımsızlık kutlamalarında kim niye yani silah alıp saldırır diye insan düşünmeden edemiyor. Yani bu, bu gidişle Putin'e de gerek kalmayacak. <gülüyor> evet e, Kokor'un karikatürü aslında sıradan Amerikan vatandaşlarının ruh halini de e, çok güzel yansıtmış. Ben şimdi yine aynı konuda bu defa Brezilyalı bir karikatürci ve aynı zamanda kendisi bir akademisyen Tiago Luca Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde dünyaya gelmiş şu an 36 yaşında yüksek lisans sahibi bu karikatürist ve Brezilya'nın kuzeydoğusundaki kuraklık enstitüsü, endüstrisi pardon kuraklık endüstrisi üzerine eleştirel bir söylem olarak karikatür konulu bir araştırması var Thiago'nun. Thiago sıcaklar bir yana küresel iklim değişikliğinin bir diğer vahim sonucu olan tabi sel felaketini işlemiş bu karikatüründe. Tiago'nun karikatüründe yerde duran şeffaf bir pet su şişesi görüyoruz. Bildiğimiz şişelerden. Dışarıda muazzam bir sağanak yağmur, bir fırtına var. Su şişesi ise bu fırtınanın altında Kuru toprağın üzerinde sanki yatık bir şekilde duruyor. Fakat asıl ilginç olan bu şeffaf şişenin içindekiler. Şişenin içinin sel suları basmış. Çamurlu sular basmış. Arabalar, evler var şişenin içinde. Hatta bir otobüs bile var. O da hepsi sel sularının altında kalmış. Ee, i̇nsanlar da var. Onlar da panik içindeler. Ee, hatta bir tanesi kollarını havaya kaldırmış. Ee, en sağda e, suların altında boğulmak üzere maalesef. Büyük bir tezata dikkat çekiyor hmm. Tiago Rukas. Yani dışarıdaki büyük fırtınadan korunmak için şişenin içine sığınanlar sel sularından kendilerini kurtaramamışlar. Veya bir başka şekilde okuyacak olursak şişenin içindeki mesaj tam bir imdat çağrısı. Hmm. Böyle evet. okuyorum. Yani. Yani. Ee, ve bu konuyu da taze bir haberle noktalamak istiyorum. Yeni okudum ee, dün akşam. Geçtiğimiz hafta sonunda. Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş. 6400 kişi de evlerinden tahliye edilmiş. nokta diyeyim. Evet. Peki dünya durumları ee, yine duayan karikatürcü Plantü ee, savaşlardan ve iklim krizinden bir yani için başka bir ferakete diyeceğim yine. Kızmasın bazı dinleyicilerimiz. E, çok karamsar oluyor programlarımız diye e, eleştiriler alıyorum. Ama e, yani ben dünyadan gelen karikatürleri bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, Plantü de artık felaketler. E, bu arada felaket şimdi etmeyeni... bir... Çok, çok evet. özür dilerim. E, şeyi kontrol ediyordum da Güney Kore'deki sellerde ölenlerin sayısı maalesef 40'ı buldu. Haberi tekrar ben de bulmaya çalışıyordum. Admet. Arttı yani. Evet. Dünden yana evet, zaten kayıp da var çok evet, kayıplar şey i̇şte Kayıpların vardı. olduğunu evet. biliyoruz evet. evet. evet. Belki plantının geçelim. Orada yine dünyamız var. Ee, ve şimdiki dersimiz coğrafya. Matematikten coğrafyaya geçtik. Ya da daha spesifik bakışla jeolojik bir de diyebiliriz buna. Dünyanın kesitini çizmiş çünkü e, plantı. Ve Hı. çeşitli e, katmanlarını göstermiş e, bize. En tepede e, dünyanın üzerinde Japon barayla Japonya yer alıyor. Japonya'nın tam altına gelecek şekilde ee, dünyanın en dibinde ise ters tarafında Fransa var Fransız bayrağını görüyoruz araya ise e, kesitte çeşitli katmanlar var Şimdi onlar e, e, okunuyor yukarıdan aşağıya okuyacak olursam önce tortular var tor tortular katmanı onun altında kum taşı sonra kireç taşı sonra granit veriyor planeti e, takip eden katmanı plantü de bilmiyor olmalı ki bu katmanı soru işaretleri doldurmuş ve buna yağlı cehalet tabakası diye ironik bir şekilde adlandırmış. Peki yağlı cehalet tabakasının altında ne var? Orada da bla bla bla yani palavra palavra tabakası e, görülüyor. E, aslında plantü bu jeolojik çizimiyle e, ve ironik çizimiyle ne demek istiyor? Tekrar başa dönelim. Japonya'ya bakacak olursak buranın yıkılmış olan ve Sulami felaketi de yaşa yaşamış olan Fukushima nükleer enerji santrali olduğunu görüyoruz. Darip olan bu santralin içindeki çekirdekten e, sızan ise kırmızı renkte radyonüklitler. E, bunlar az önce adlarını saydığım e, bütün katmanları birer birer araşıyorlar ve son olarak o yağlı cehalet katmanı ve Palabra katmanlarından, blablabra katmanlarından da sızarak aşağıdaki Paris kentine ulaşmak üzereler. Iyi mi? Ee, Paris'teki bir kişi ise yanındakine soruyor. Fukushima neresi? Cevap. Oho çok uzakta rahat olun tehlike yok <gülüyor> demek istiyor. Ee, tabii bunun nedenine yani plantı neden çizmiş diye bakacak olursak tekrar işte araştırmamız, karıştırmamız gerekiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı. Japonya'nın Fukushima nükleer santralinden okyanusa arıtılmış su boşaltma planını gözden geçirmiş ve ilgili uluslararası güvenlik standartlarına uygun bulmuş. Evet, su tahliyesine başlamak için uluslararası kuruluşlardan onay bekleyen Japon hükümeti de bu kararı tabii ki alkışlarla ve büyük bir memnuniyetle karşılamış falan. Ee, ancak tahliye planı güvensizlik ve endişe uyandırmaya devam ediyor. Plante de bundan endişe duyuyor. Zaten çünkü Fukushima Daeshit'i ise her gün 90 ton radyoaktif su biriktiriyormuş. Yağmur suları ve yer altı suları da tesise giriyor ve erimiş yakıtla temas ederek kirleniyormuş. Bu sularda rezervarlarda da kullanıyor. Sonra açık denizde ağrıtılıyor falan. Yani gerisi çok teknik bir konu ve beni ve evet. karikatür camiasını aşıyor. Yani bla bla bla işte. <gülüyor> diyelim ve bu, bu, bu ra belki... radyoaktif izotopların bir kısmı temizlenebiliyormuş sudan. Bir kısmı ayrıştırılamıyor evet. deniyor. Ama bilim insanları şey demiş. Ya yani o kadar ya bilim insanları deme, dememiş bu arada da eee az sizin de bahsettiğiniz gibi o kadar radyoaktivite evet. olur. E, o kadar denmiş. olur. Bağışıklıkta kazanabiliriz belki. Evet. Yani, belki <gülüyor> Neydi 12, 12 Eylül'de ne deniyordu? Kenan Evren'in böyle bir şey vardı, değil mi? Biraz biraz radyoaktifti. <gülüyor> e kemiklere iyi geliyor mu? Ç ö öyle bir. E Tabi çünkü şey, evet, o kadar. Romatizmaya iyi geliyor sana. İşte röntgen falan çektirirken de iyi gelmiyor mu sana <gülüyor> kemiklere romatizma? Neyse, <gülüyor> i̇şte, iki karikatür sona bıraktım bunlar. <gülüyor> Aslında bunlar çok daha temel meseleler bu iki karikatür. Biraz da yani eleştirileri, şey dedim, yani o kadar kötümser, karamsar olmayalım. Her iki konu da bolca yazılıp çiziliyor. Birincisi yapay zeka konusu. Acaba yapay zeka çoğumuzun işini elinden almayı başaracak mı? Hep konuştuğumuz bir şey bu şu aralar. Amerikalı yine çok usta bir karikatürcü eskilerden Jeff Denzinger... E, basın mensuplarının merak ettiği bu soruya dört karelik bir karikatürle cevap aramış ve bulmuştu. E, onu anlatayım. İlk karede e, televizyon ekranları karşısındaki hanım sunucu yüzünde oldukça da endişeli bir ifadeyle anonsunu yapıyor. Ve şimdi haberler. Yapay zeka geliyor. İnsanlar işsiz kalabilir. Gerçekten de sunucunun suçu sunucunu dediğim, hemen arkasından yaklaşmakta olan bir robot görüyoruz. <gülüyor> gerçekten ee, geliyor iki, yapay zeka. Evet, yani. geliyor, geliyor, gerçekten geliyor. Kadın farkında değil ve ikinci ve üçüncü karelerde maalesef maalesef e, robotun e, bu anım sunucumuza e, şiddet uygulamasına tanıklık ediyoruz. Çünkü e, robot savurduğu bir Yumruk ya da e, biz buna Abdülcanbaz tarzı Osmanlı tokadı da diyebiliriz. Tek bir darbede Bob diye böyle e, sunucu hanım saf dışı kalıyor. Ve son karede robot sunucu kadının da yerine oturmuş. Gayet mutlu bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Ve şimdi haberler. Her şey yolunda. Oh harika. Bu kadar basit. Evet. Yani. E, <gülüyor> Ama bunun için yapay zeka öyle... ihtiyacımız yoktu. Böyle manşetler atılıyor Türkiye'de <gülüyor> bol bol. <gülüyor> asıl biliyor musun bilmiyorum vaktimizi açtık açıyor muyuz daha bir karikatı var ama. Açmadık ama biraz, az çok ilginç bir haber daha gördüm ben Tabii. ve baktım doğru Türkiye'de bu konu gazetecilerin kabusu yani gerçek oldu çünkü Serbestiyet haber sitesi bu hafta yeni bir köşe geçen hafta daha doğrusu yeni bir köşe yazarını tanıttı adı da Senayi Bilir Üçlerik fotoğrafı da var eee bu e, senayi adı aslında sen ve ay, yani e, yapay zeka İngilizcesi. Sen ve ay, yapay zeka kast bundan. bilir soyadı da bayağı anlamlı tabii. E, ve e, bu e, siber güvenlik araştırmacısı ve köşe yazıları editörü olan Serbestliyette Ziyahan Albeniz, e, Middle East... Middle East Aya bu otosansüre karşı okurlar için çok önemli bir fırsat gibisinden bir e, röportaj vermiş. Bir e, şey vermiş, çok ilginç. E, ben bunu okuyunca küçük bir deneme yaptım. Az önce anlattığım e, karikatürlerden bir tanesini, Koko'nun karikatürünü e, yapar zekaya anlattırdım. E, Öyle mi? Yani okutup evet. Emin ol içim çok rahat. Yapay zeka henüz mizahla pek arası yok, mizahtan anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu söyleyeyim. Yani bütün karikatürcular rahat edebilir. Peki ben, ben bense bir kare... yapay zeka e, radyo programı dinlemiştim. Onda baya iki, iki ayrı zap, e, yapay zeka haberleri hem e, tarıyorlar, yani sesine ve bunu sesli olarak yorumlayarak evet. anlatıyorlar, şakalar falan yapıyorlardı yani çok ilginç aslında. Öyle mi? Evet. Onu ben de bakayım, bakayım. Şakalar yapıyorlar Kötü. Tamam, kötü. O zaman ben de korkmaya başladım şimdi. Belki <gülüyor> bitirmeden son olarak dört karelik bir sizde greve e, Karikatürümüz daha var efendim. Sizde greve çıkın. <gülüyor> e, greve. Amerika çıkayım. Birleşik Devletleri'nde oyuncular ha evet evet evet e, greve evet, çıkıyorlar. Ya. Bir, tane, bir tanesi de yapay, yapay zekaya, zekaya karşı ha. doğru doğru. Başka çare kalmadı zaten. Ama yani ya e, gerize şey. Ah, Dolandım yine. Yani greve çıkınca e, ne olacak? Yapay zeka gün doğacak. <gülüyor> grev kırıcılık Hayır, grev kırıcılıkla da su su su suçlayamazsın. <gülüyor> hiçbir şey yapamazsın işte. Osmanlı tokadı. Çakıyor. <gülüyor> Gitar. Peki. Ama madem e, ki onlar da zekiler onlar da evet. bir yerde isyan edip herhalde greve çıkacaklardır. Yapay zeka greve. görürüz diye düşünüyorum. Ben ve inatla onların henüz e, mizah duygusuna e, sahip olmadıklarını düşünüyorum. Peki. Yani olacakları zaman e, konuşacağız ama yani şimdilik olmadıklarını düşünüyorum ve teselli buluyorum. Çünkü e, ama korkuyorum da bir yandan. Yani çünkü mizah duygusuna sahip olmayan e, insanlardan hep korkmuşumdur. Yapay zekadan da bu nedenle korkuyoruz. Evet. Burada mıyız? Evet, evet. Buyurun. Ha, koptum zannettim. Aa, yo, hayır, hayır. Yeah, son, son karikatüre bağlayacaksınız son karikatür. evet. <gülüyor> araya girmedin. Karikatür, karikatür <gülüyor> tabii konuyla, şu yapay zeka konusuyla bağlantılı değil. Onun Kanadalı bir aktivist ve aslında trans bir çizer ki kimliğini de özellikle vurguluyor farkındalığı gözler önüne saymak için. Sophie Lebel çizdi onu. Onun konusu bu hafta içinde vizyona gidecek olan Barbie filmi. Biliyor musun Barbie'yi? Ee, Anıyor biliyorum. musun, hatırlıyor musun? Yani, evet. <gülüyor> benim benim e, çocukluğum, ya benim çocukluğum demiyorum ama çocuklarımın çocukluğu onlarla e, geçti. Avustralya'da aktris Margot Robbie e, Barbie bebeği canlandıracakmış. Ve e, canlandırmış daha doğrusu. Film evet. de 21 Temmuz. Yani bu hafta vizyona giriyor. E, yani bu ikonik bir ama, Gerçekten de bilmeyen tanım. Ama Margot, Margot Robbie de şu an grevde. Ee, ve e, şöyle bir şey var bu e, Barbie ile ilgili Mattel şirketi tam 45 filmlik senaryo hazırlamış yani bir proje hazırlamış. E, Grave olunca ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Mattel evet şey e, Margot Robbie diğerleriyle birlikte şu anda Ne olacak? Neyse biz ilk Barbie izleyeceğiz e, herhalde. Ondan sonra bakacağız ne olacak e, Daha fazla yorum yapmayayım Barbie hakkında da. Sophie labelin e, bu dört karelik karikatürünü anlatayım hızlıca. E, genç bir çocuk ve bir kız var, genç bir kız var. E, çocuk kız arkadaşına soruyor, yeni Barbie filmini görecek misin? E tabii ki. Hepimizin içinde birer Barbie olduğuna inanıyorum, diyor kız. Üçüncü karede olan şaşkınlıkla kız arkadaşına bakıyor. Fakat kız konuşmasını sürdürüyor. E bütün mikroplastikler sayesinde. <gülüyor> nokta diyeceğim. Üç nokta veyahut da. Yani dördüncü ve son karede oğlan şaşkın, endişeli, konuşamıyor. Sadece midesini tutuyor. Yani aslında bir gerçek var. Galiba hepimiz biraz Barbie olduk. Değil mi? Hepimiz Barbie'yiz. Pembe renge tüketmişlerdi dünya genelindeki. Öyle bir haber vardı. Gerçekçiliğinden emin değilim ama e, filmde çok fazla pembe renk kullanıldığı için dünyadaki evet. pembe renk evet, evet, evet, rezervini evet, Evet, evet, bitirdikleri evet. söyledi ya da azalttı. Ama ne güzel pembe renk, renk, umut demek. Oh evet. Yani ben umarım 15 gün sonra buluştuğumuzda haftaya tafsil ediyor çünkü değil mi? Evet. Ee, daha neşeli ve umut verici e, karikatürlerle karşımıza alacağız diye evet. umuyorum. Her, her haftaki yani. dileğimiz böyle. Pembe karikatürler pes ama pembe renk kalmadı olsun <gülüyor> üretmişlerdir. Ee, Özdeş çok önemli bir görevim var bugün bu sabah. Ben mi seçiyorum? Evet. Ee, evet. O zaman World on Fire derim ben. Gufo evet. değil mi? Evet. Ee, ben de katılıyorum. Yani dünyanın neredeyse dörtte üçünün alev alev yandığı evet, kaygıdır. Evet evet. Ben de katılıyorum yüz yüz. Ee... Zaten başka bir karikatür seçseydin itiraz edecektim. İtiraz <gülüyor> hakkını kullanacaktım. O zaman karar verilmiştir. Karar verilmiştir. Sizlere kolay gelsin. İyi Çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.